Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz İlmihal programıyla yeniden huzurlarınızdayız. İlmihalet Lalevgül TV.com.tr adresinden gelen sorularınızı İsmaila Fıkıh Kulu üyesi Fatih Kalender hocamıza soracağız ve cevaplar alacağız. Sizler de yine bu adres üzerinden bizlere sorularınızı iletebilirsiniz. Ve daha önce yapmış olduğumuz programlarımızda İlmihal.com.tr ve Lalevgül TV.com.tr adresinden tekrar izleyebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisin inşallah. Allah razı olsun. Çok şükür. Elhamdülillah. Siz de iyisiniz. Inşallah. Elhamdülillah. Allah raz Amin inşallah. İlk sorumuz hocam ben hastanede sağlık görevlisi olarak çalışıyorum hijyeni temin edebilmek için dezenfektan ve antiseptikleri kullanmamız gerekiyor bu maddelerin etil ve izopronil alkol olduğu bilinmektedir her namaz vaktinde ellerimizi suyla yıkıyoruz ancak bazen elbiselerimize de bu maddeler bulaşabiliyor bazı hoca efendiler bu alkolün necis olmadığını söylüyorlar bu konuda bizi aydınlatabilir misiniz? Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah ve salatu ve selamu aleyh rasulillah ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du Bu suali Hanefi mezhebi doğrultusunda cevap vermek gerekirse e, kitaplarımızda alkol meselesini iki kısımda ele alıyorlar. Bir Kur'an-ı Kerim'de de ismi geçen hamır yani şarap bir de şarabın dışındaki içilmesi durumunda insana sarhoşluk veren diğer alkollü içecekler ve alkoller. Bu şekilde bir tasvir yapıldıktan sonra alkolün necis olması ve içilmesi noktasında da farklılıklardan bahsedilir. Ancak bu söylediğimiz şaraba dair değil. Şarap hem içilmesi noktasında hem de kendisinin necis olması noktasında ittifak edilen, çünkü hakkında Kur'an nasıl olan bir içecektir, bir sıvıdır. Ancak sarabın dışındakilerde ise bu noktada içilmesi haramdır, değildir tartışmasının yanı sıra necis olup olmaması noktasında da farklı görüşler vardır. Bu konuda ama tabi ki Cumhur'un görüşü doğrultusunda meseleye bakacak olursak, ee, İçecek noktasında imal edilmiş ve içilmesi durumunda da insana sarhoşluk veriyor ise elbette bu şeyin azı da çoğu da haramdır ve kendisinde necis olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bahse konu olan alkoller işte etil olsun, metil, olsun, metil alkol olsun veya diğer kimyasallarla elde edilen alkoller bunlarda eğer içme gayesiyle imal edilmemişse ki bunlar içme gayesiyle imal edilen Değil, tamamıyla Güzel. hijyene tahallük etmesi, e, temizlikle alakalı, mikrop kılma özelliğiyle alakalı. Bu konuda Hanefi mezhebinde şarabın dışındaki alkollerin necis olmama görüşüyle fetva vermekteyiz. Ve diyoruz ki e, bu gibi alkollerin insan vücuduna temas etmesi, elbisesine temas etmesi namazına engel olmayacaktır. E, bunu net bir şekilde ifade edebilirim Ama dediğimiz gibi yani şunu özellikle vurgulamak istiyorum belki sual eden kardeşlerimiz veyahut da bizi dinleyen e, ilim sahibi olan kişiler şunu merak edebilir. Yani Hanefi mezhebi kaynaklarında ee, şarabın dışındaki alkollerin necis olup olmama tartışması var. Ama bunu içmek için imal edilmiş veya içmek için imal edilmemiş şeklinde kitabî bir ibareyi en azından biz görmedik. Hı hı. Bunu neye göre ayırım yapıyorsunuz? Bu konuda farklı fetvaların toplanmasıyla alakalı. Hı hı. Yani biz insanlara fetva verirken hangi e, görüşe göre fetva verelim? İnsanları hangi şekilde e, bu konuda aydınlatalım? Bu konuda kendi aramızda yani fetva kurulunda da yaptığımız istişare neticesinde Hanefi mezhebinde şarabın dışındaki alkollerin temiz olduğu, sahih görüşe göre temiz olduğu hükmü vardır. Bu ister içecek olsun ister içecek olmasın. Hmm. Ama e, içecek noktasında cumhurun görüşüyle hareket edelim. Yani Hanefi mezhebinde sahihe mukabil diğer görüşle hareket ederek bu konuda eğer o e, meşrubat olarak ihmal edilmişse işte rakidi, birayidi veya diğer şarabın hmm. dışındaki içeceklerse Bunlar haram olduğu gibi necis olduğunu da rahat bir şekilde söyleyelim. Zaten bir Müslümanın bunlarla bir işi olmamalıdır. Evet. İnaçlı bir Müslümanın bunlarla bir alakası olmaması gerekir. Ben böyle bir şey yaşadım şöyle. Tam arabaya bineceğim sırada biri böyle elinde poşetli hocam. Yanından geçerken çarpıştık. Evet. Ee, çarpışınca o poşet düştü. Ondan sonra içinde biralar varmış. Şişe biralar. Evet. Onlar üzerime sıçradı. Ben alkol diye temizledim şey yaptım ama doğrusunu yaptınız. Olması gerekeni yaptınız. Çünkü zaten ona karşı bir Müslüman bir tavırlı olması gerekir. Bu konuda zaten diğer yani mezheplerde olsun. Hanefi mezhebinde de e, bunu ayırmayarak, bunu necis görüşüyle hareket ederek hmm. bundan sakınmak elbette e, ihtiyat olandır. Yani böyle suyla bir silmemiz yeterli olur mu? Suyla değil. Normal bir necaset neyle hmm, temizleniyorsa tamam. o şekilde Öyle onu temizlememiz tamam. gerekecektir. Tamam. Ama dediğimiz gibi içeceğin dışında imal edilmiş olan işte hijyenle, kozmetik alanda, Kullanılacak. İşte bazen e, bu melem olabiliyor. Hı -hı. Yani e, ağız yoluyla vücuda alınmıyor ama vücuda sürülebiliyor. Evet. E, veyahut da işte e, temizlikte kullanılabiliyor. Özellikle hastanelerdeki soru o yönde gelmişti. Hı -hı. E, bunların kullanılması Hanefi fıkhına göre, tercih edilen görüşe göre, sahih kabul edilen görüşe göre necis olmadığını rahat bir şekilde ifade ediyoruz. Ve bu zarar olmayacak. Ama tabii... E, yani bir ihtiyaç söz konusu değilken keyfi olarak kullanmayı da tasfiye etmeyiz. Çünkü neticede şafi mezhebine göre böyle bir ayrım yok. Yani alkol Kur'an-ı Kerim'de geçen hamır ifadesi şafi iştihadına göre sadece şaraba maksus değil, sarhoşluk veren her bir madde için ifade ediliyor. Evet. Bu sebepten dolayı ondaki necaset hükmü diğerleri için de geçerli olduğunu söylediğinden dolayı işte kolonya ser gibi durumlarda özellikle, e, çok... özellikle sakınılması gerekiyor şafi fıkhında. E, ama hanefi mezhebi bu konuda biraz daha müsamahalıdır. O yüzden e, yani gerçekten ihtiyaç yok. Sadece keyfi bir kullanım ise elbette kaçınmak ihtiyattır. Evet. Ama yok dediğiniz gibi işte mikrop kırma özelliği gibi bir takım durumlardan dolayı kullanılması gerekiyorsa veya işte bazen şöyle olabiliyor, bir hasta ziyaretine gidiyorsunuz, o hasta olan kimse tedavi gördüğünden dolayı savunma sisteminde bazı sıkıntılar, bazı gevşeklikler olduğu için ufacık bir, ee, virüsün ona intikali söz konusu olabiliyor. O yüzden hijyene dikkat ederek elinize işte e, bazı sıvılar veriyorlar veyahut işte bir maske takıyorsunuz. E, bunlar olan şeylerdir ki olabilir ve bu konuda da hani fiiller olarak bundan kullanmakta herhangi bir mahsürde lazım gelmeyecektir. Evet inşallah. Hocam. İnşallah. Bir diğer sorumuzda da hocam. Ee, benim e, adetim öğle namazının son sünnetini dört rekat kılmak olduğu için Cuma namazında vaktin son sünnet diye kıldığımız iki rekat namazı dört rekat kılabilir miyim? Diyor. Ahmet Ahmetimde Hanbel Rahimullah'ın rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki mansalla صلى أربعن Zuhri ve و أربعن بعد الظهر حرمه الله her kim öğle namazından önce, farzından önce dört rekat sünnet hı hı. ve farzından sonra da dört rekat sünnet kılarsa, hani normalde iki rekat kılınıyor son sünnet hı. ama onu dört rekat olarak kılarsa Allahü Teala Hazretleri ona cehenneme haram kılar. Hı. Yani cehennem Allah'ın izniyle ona e, değmez, onunla beraber olmaz.'' Bu hadis-i şerif ve bunun gibi bazı müjdeleri ifade eden hadis-i şeriflerden dolayı öğle namazının son sünnetini dört rekat kılmak elbette fazilettir. Güzel olandır ki kardeşimizin de zaten uygulamasının bu yönde olduğunu söylüyor. Ancak buradan hareketle cuma namazında farzından sonra kılınan işte 4 rekat son sünnet, 4 rekat zuhrahir namıyla kılınan bir namaz, 2 rekat da vaktin son sünneti şeklinde kılınan bu namazı da 4 rekat kılsam ne olur? Yani bu namaz öğle namazının sanki sünnetiymiş, öğle namazının son sünnetini de benim adetim üzere 4 rekat kıldığım için bunu da 4 rekat kılabilir miyim? Sorudan anladığımız hmm. bu. Tabii bu aslında yanlış bir algının neticesi. Yani cuma namazından sonra kılınan namazları sanki öğle namazı makamına kaim etmek. Hı hı. Yani dört rekat sünnet sanki öğlenin ilk sünneti. Dört rekat farz, e, zuhrahir namazı sanki öğlenin Öl farzı. Namazı. Son iki rekatta sanki öğlenin son sünnetiymiş gibi kılındığı için tabii ki haklı olarak da kardeşimiz ben zaten son sünneti dört kılıyordum. O zaman... Bunu da, Bunu da, da dört kılayım şeklinde bir izlenime gitmiş. Peki işin gerçeği nedir? İşin gerçeği cuma namazı dört rekat iptidada sünneti vardır. Daha sonra iki rekat farz makamına kaim olan hutbe vardır. İki rekatta farzı vardır. Daha sonradan cuma namazının son sünneti vardır. Ancak son sünneti 4 rekat mı 6 rekat mı bu konuda farklı rivayetler vardır. Tam şu anda zihnimde istizhar edemiyorum ama İmam-ı Ebu Yusuf rahimullah olsa ondan olsa gerek İmam, e, Cuma namazının son sünnetinin 6 rekat görüşü var. Normalde 4 rekattır ama İmam-ı Ebu Yusuf'tan gelen bir rivayette 6 rekattır. Bu sebepten dolayı müteahhir ulema Eşhurun Bilali de bunu ifade ediyor. Son sünneti dört rekat olarak kılar, selam verir ki birinci rivayetle amel etmek için. Sonra iki rekat daha kılar ki altı rekattır rivayetiyle amel edebilmek tamam. için. Tabi bu anani olarak günümüze kadar geldiği için e, İptidada bu bu şekilde bu gaye ile söylenmiş Ama insanlarımız bunu e, tabi algıları farklı yöne çekilerek Sanki öğlenin ilk sünneti ve son sünneti şeklinde algılamışlar evet. Ama bu yanlış bir algı, yanlış bir bakış Dört e, rekat sünnet ile kıldığımız son iki rekat sünnet Bunlar cuma'nın sünnetidir sünnet, evet. Cuma'nın son sünnettir Öğle namazının sünnetiyle alakalı bir sünnet değildir Dediğimiz gibi niye peki 4 artı 2 olarak kılıyoruz? Yani toplam halde 6 kılalım. Bu konuda tercih edilen rivayet Cuma'nın son sünnetinin 4 olması. Ama biraz önce bahsettiğimiz gibi 6 rekat rivayetiyle de amel edebilmemiz için ulema 4'te selam verip 2 rekat da ayrı olarak kılınması. Aynen. Peki bir de zuhrahir namazı kılıyoruz. Bu namaz nedir? Bu namazın aslında Cuma namazıyla bir alakası olan namaz değildir tamamıyla ihtiyaç sadedinde kılınan bir namazdır ki o da aslı saadette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde ve hulefe Raşid'in döneminde hatta belli bir zamana kadar da Cuma namazı Cuma camilerinde kılınırdı. Yani e, her bir yerde cuma namazı kılınmaz. Şehrin belli noktaları var. O noktalarda cuma namazı kılınır. Daha sonradan bir şehirde birden fazla cuma kılınması olunca, hani insanların genişlemesi, şehir algısının biraz daha değişmesi, bu konuda ulema ihtilaf ediyor. Acaba bir şehirde birden fazla yerde cuma kılınabilir mi, kılınamaz mı? Çünkü Aslı Saadet'te böyle bir uygulama yok idi. Ee, bu konu tartışmalı olarak e, farklı farklı şeyler söyleniyor ki hatta bununla alakalı müstakil eserler bile vardır. Zuhrahir namazıyla alakalı. Hı hı. Bunun üzerine ulema işte e, o ki böyle bir tartışma söz konusudur. Hatta bu tartışmada işte bazıları diyor ki, ilk kılanın cuması olur. Bazıları diyor ki eğer bütün camiler dolduysa hepsinin olur ama cami dolmadıysa onların cuması olmaz gibi ifadeler. Tabii bu konuda tercih edilen görüş birden fazla yerde cuma kılınabilir. Tabii ki büyük camilerde kılınması elbette eftal olandır ama kılınabilir. Cuma namazının ile alakalı bir şek şüphemizde de yoktur. Evet. Ama bunun yanı sıra bu ihtilaftan da kaçabilmek adına son öğlediği ifade edilen zuhrahir namazından bahsediliyor. Yani aslında aslı saadette var olan bir namaz değildi bu. Hmm. Zuhru ahir son öyle yani imkan vardır ki belki cuma namazımızda bu tartışma neticesiyle bir sıkıntı söz konusuysa en azından vaktin namaz zimetimizde var olan bu namazı e, borç olarak zimmetimize kalmasın. Ama dediğimiz gibi bu sadece ihtiyatsa dediğinde kılınan bir namaz. Aynen. Evet. Yani şöyle bir düşünce yanlıştır. Cuma olmadıysa ben niye cuma kılıyorum? Veya olmayacak bir cumaya niye gidiyorum değil. Cumamız kesin oldu. Kesin olarak cuma namazınızı kılmış olduk. Allah'ın izniyle evet. bu rizmetimizden bu borç düştü. İhtiyası adedinde ki büyüklerimiz bunu her daim kılmışlardır, bırakmamışlar ki Efendi Hazretlerimizi biz şahidiz. Mekke-i Mükerreme'ye dahi, Medine-i Münevvere'ye dahi gittiğinde yani orada ki Şöyle söyleyeyim yani dünyadaki camilerin merkezi olan Mescid-i Haram, merkezi olan Mescid-i Nebevi olduğu halde bile orada dahi Zuhrahi'nin namazını kılmıştır. Hmm. Ama dediğimiz gibi Cuma'nın olmaması itikadıyla değil, ihtiyasa dediğinde kılınan bir namaz. Ve hmm. bu illa bir boşluğu dolduracak. Ki özellikle e, halkımızda, Namaz noktasında kazası olanlar çoğunluktadır maalesef. Bu namazda son öyle olduğu için vaktin ölesi değil, zimmetinde var olan son öyle ki nerede varsa bu, illaki kaza olarak bir zimmetinde varsa bu onun yerine kaym olacak bir namazdır. Hatta kılınış şekli olarak 3. ve 4. rekattan sonra Fatiha suresinden sonra zamm-i okuyalım, 3 okumayalım. Hani 3 ve 4'tü evet. eğer bu farz namaz niteliğindeyse sadece Fatiha okunur. Ama nafile namaz niteliğinde ise Fatiha'dan sonra zammı soru okunması vaciptir. Bunu bu şekilde mi yapılsın? Ee, burada da deniyor ki işte bazı kitaplarımızda bir insanın hiç kazası yoksa e, Fatiha'dan sonra zammül okusun ama insanın kazası varsa sadece Fatiha'yı okusun şeklinde ifadelere yer verilmekle beraber bazıları diyor ki her halükarda Fatiha'dan sonra zammül suhuru okunsun. Çünkü eğer bu namaz nafile ise ki nafile böyle olması gerekir. Hmm. Ama bu namaz eğer e, bir farzın yerine geçen bir namaz yani kaza namazı niteliğindeyse e, farz olan namazlarda Fatih Atiyadan sonra okunacak olan zamm-ı sure namaza zarar vermez. Yani okunmaması, yani okunması gerekmese de okunması namaza zarar vermeyeceği için bu şekilde kılınmasının ihtiyatlılığından bahsediliyor. O yüzden zuhur ahir namazını bir öğlenin farzı olarak düşünmemiz, vaktin öğlenin farz olarak düşünmemiz. Dolayısıyla öncesinde kıldığımız dört rekat sünnet öğlenin ilk sünneti. Sonrasında kıldığımız iki rekat de öğlenin son sünneti şeklindeki bir düşünce yanlış olan bir düşüncedir. Evet. Bunu vurgulayalım. Cuma namazının son sünneti vardır. Bu da 4 veya 6 rekat hmm. olduğuna dair farklı rivayetler vardır. Her iki rivayette amel edebilme adına günümüzde Müslümanlar 4 artı 2 rekat olarak kılıyorlar. Sadece araya zuhra ahri koyuyorlar. E, araya koymasak sonra kılsak olur mu? Olabilir. E, yani bunda herhangi bir mahsur yok. Illaki iki sünnetin arasında olacak şeklinde e, böyle bir ifade de yoktur. E, belki şekil olarak... Vaktin namazıyla da bir, bir yani bir benzerlik söz konusu olsun diye belki böyle bir örf böyle bir uygulama söz konusu olmuş ama bu kitabi olarak değildir. Yani sonra da kılınabilir. Ama dediğimiz gibi yani son iki rekat sünnet vaktin son sünneti diye kılınsa da o vakit cuma namazı cuma vaktidir. Ve cuma'nın son sünnettir. Ve iki kılınması. Ve yani. iki rekat o hadis-i şerifte ifade edilen öğle namazıyla alakalıdır. Dolayısıyla bu konuda yani bir insan evet nafile namaz istediği kadar kılabilir. Ama sünnet olan bir namazı kendisince bir ekleme yapmamalıdır. Bu doğrultuda hareket etmekte fayda vardır diyoruz. Evet hocam. Bir diğer e, sorumuz da, ben İslami bir şuura sahip olmadığım için faizli bir bankada uzun yıllar çalıştım ve şu anda da emekli oldum. Çok şükür dini konularda daha hassas olmaya başladım ve tövbe ettim. Bankada çalıştığım dönemde sadece ailemi baktım, herhangi bir mal varlığı edinemedim. Bunun için Allah'ıma da şükrediyorum, haram parayla mal sahibi olmadım diye. Ancak şu anda geçimim sadece emekli maaşım, başka bir kazancım da yok ve bu emekliliğim de bankadan çalışmamla oldu. Ben şu anda da haramlıyorum. Yapabileceğim bir şey var mı? Çok rahatsız oluyorum demişler. Evet. Ee, Rabbimize tabii şükür etmemiz gerekir. Elhamdülillah. Ee, bir hata işlenmiş, bir hata yapılmış ve o hatanın pişmanlılığı kalpte var ve bundan evet. dolayı bir rahatsızlık var ki bu tövbenin e, makbul olmasının şartlarından bir tanesidir zaten. Yapılan o günahın kalpte burukluluğunun yaşanması. Evet. Yani e, nasuh olan tövbe nedir? İmam-ı Rahimullah Ezker isimli eserinin mukaddimesinde bu konuyu anlatırken ee, birkaç şarttan bahsediyor. Bu şartlardan bir tanesi de kişi tövbe ettikten sonra dahi yapmış olduğu o günahın burukluluğunu kalbinde her daim hissetmesi gerekir. Hmm. Yani tövbe ettim bitti artık tamam deyip de e, normal hiç yapmamış gibi e, kalbi bir rahatlığa düşmemesinin gerekliliğinden bahsediyor. Tabi bunun yanı sıra başka şartları da vardır. O yüzden e, elhamdülillah bu imanın gereğidir. Bu Çok şekilde kalbi yani. bir e, rahatsızlığın duyulması. Gelelim peki e, sorunun cevabına. E, elbette faiz Allah'ın yasak etmiş olduğu bir işlemdir. E, bu işlemi yapmak, yapılmasına istihdam sağlamak, işte hadis-i şeriflerde kitabetinde bulunmak, yazılısını yapmak, bu konuda yapanla ortak olmayı gerekli kılan bir durum. Ve buradan elde edilecek olan kazanç da elbette kişiye e, tıyıp olmaz, helal olmaz. Haram bir kazançtır. Rabbim e, bu gibi durumlarda müptele olan kardeşlerimizi tez zamanda şuur ihsan elesin ve Anladım. kurtarsın. Anladım Çünkü Allah'a harbi ilan etmektir. Hı hı. Ve Allah muhafaza bir insan Müslüman olduğu halde bile, dini hassasiyete sahip olduğu halde bile ünsiyet belasından dolayı belli bir zaman sonra artık bu kalbinde ağır gelmemeye başlayabiliyor. Yani tanıyoruz bankayla faizle haramiyetini bildiği halde ama bir şekilde bir memuriyet vesilesiyle oralara vazifeye geldiği zaman ilk kalbinde var olan o hassasiyet, o duygu belli bir zaman sonra adeta zaman aşımına uğramış gibi normal bir hal alabiliyor. Onu artık çok fazla problem olarak görmeyebiliyor. Bu insanın fıtratında var olan, ünsiyetten kaynaklı olan bir durumdur. O yüzden Rabbim e, harama ünsiyet e, sağlamaktan cümlemizi muhafaza buyursun. Aynen. Bunu da her daim dua etmemizde fayda vardır. Peki e, gelelim kardeşimizin sualine. Diyor ki tamam ben çalışma döneminde kazancım haramdı ama çok şükür ki o haramla sadece yedim içtim. E, yani yem, haramı yemesine şükretmiyor da o haramdan bir mal edinemedim evet. diyor. Bu da Allah'ın bana bir lütfudur. Çünkü edinseydim zaten onu da belki tasattık et derdiniz bana. O da artı bana nefsime ağır gelecekti. Yapabilir miydim yapamaz mıydım bir diğer olarak karşımıza gelecekti. Evet. Ama şu an için emekli oldum diyor. Bir emekli maaşım var. Emekli maaşımı da faizli bir bankada çalıştığımdan kaynaklı olması hasebiyle çalıştığım dönemdeki maaş gibi mi değerlendireceğiz yoksa farklı bir şekilde mi değerlendireceğiz? Aslında soru net bir şekilde bu. Şimdi bu konuya baktığımızda emeklilik sisteminde biliyorsunuz bu bahsedilen Bağkur veya SSK tarzında ki bu daha fazla çalışan olmasa yani. bile SSK yani e, sosyal güvence olarak devletin e, bir kasası var. E, çalışanlardan çalıştırandan çalışana vermesi gereken maaşın bir kısmını prim olarak ondan alıyor. Evet. Aslında o primi bir nevi çalışan veriyor. Evet. E, ama bu prim mukabilin devlet o emekli olduktan sonra bu kişiye tabii sağlık hizmetlerinin Yanı sıra maddi olarak da belli bir aydat veriyor, bir aylık veriyor emekli maaşı dediğimiz. Eğer biz bu maaşı, bu paranın mukabili yani onun ödemiş olduğu primin karşılığı şeklinde tasavvur edecek olursak bu ciddi anlamda bir sıkıntıdır zaten. Evet. Ama işin gerçeğine baktığımız zaman bu emeklilik sisteminde devletin bir karının olmadığı hmm. aslında vatandaşına zaten çalışamaz bir hale geldiğinde ona aylık vereceğini taahhüt ediyor. Bunu yapmakla mükellef olarak kendisini kabul ediyor ama ekonomi olarak da bütçesi buna uygun olmadığı için çalışma anında insanlardan prim alıyor. Hmm. Aslında bunu bir nevi vergi gibi düşünebiliriz. <gülüyor> Sizden vergi alıyor, vergiyi aldıktan sonra bu vergi hizmetini yerine getiren yani vergisini veren vatandaşına da emekli olduktan sonra hazinesinden yani Beytülmal'den onlara maaş veriyor. Dolayısıyla maaş sizin verdiğiniz verginin niteliği olarak değildir aslında. Yani vatandaşı olmanız itibariyle size normal Zaten bir e, kasadan para verecektir. Ancak bu vatandaşlar içinde kim vergisini verdi, kim vermedi böyle bir ayrıma gidiyor. Evet. Yani siz haram yolda kazanarak vergi verdiniz. Bunun vebali ayrıdır, bunun sorumluluğu ayrıdır. Ama almış olduğunuz maaş o verginin mukabil olan bir maaş değil. primin mukabil olan bir maaş olmadığı için normal aynı yerden çıkıyor. Yani devletin kasasından çıkıyor ki devletin o kasası sizin gibi... Bir haram yolla kazananların vergisiyle de oluştuğu gibi helal iş yaparak vergi verenlerin veyahut da işte yol, su, elektrik gibi bir takım hizmetlerin mukavemde alınan bedeller de e, olabiliyor. Evet. Dolayısıyla burada e, emekli olduktan sonra bu saatten sonra aldığınız para devletten aldığınız bir paradır. Bankadan aldığınız bir para evet. değildir. E, diğer emeklilerle bu kişi hakkında bir farklılığın olmayacağını ifade edebiliriz. Hı -hı. Yani bu artık ben haramıyorum şeklinde düşünmesin. Ama tabii ki o yani... Bu dediğimiz onu bankada çalışma dönemindeki o çalışması noktasında da bir rahatlığa sevk etmemelidir. Evet. Elbette o çok büyük bir yanlış işlemdir. Tabi bireysel bir emeklilik sistemiyle de alakalı değilse. Hı -hı. yani kendisinin e, bireysel olarak e, bir e, ne diyelim ona bir sigorta firmasıyla yaptığı anlaşmadaki emeklilik bundan bahsetmiyoruz Biz devletin o emeklilik cevap ona zaten caiz olmadığını daha önceki programlarımıza dillendirmiştik O yüzden bu kardeşimize diyecek bir şeyimiz yok Sadece şunu tavsiye niteliğinde söyleriz emekli olduktan sonra muhtemeldir ki hangi bankada çalışıyorsa o banka üzerinden emekli maaşı evet. yatıyordur. E o banka faizli bir banka ise kendi iradesiyle bunu faizsiz kurumlara çevirme imkanı vardır. Çünkü devletten çıkan bir paradır Hı. o hesap. Bunun orada hesabı olduğu için oraya yatırılıyor. O konuda en azından faizli bankayla irtibatını koparma adına e, faizsiz iş yaptıklarını söyleyen e, daha evren olarak görüyoruz çünkü biz diğerlerini. Onlara bunu kaydırmasını tavsiye ederiz. Evet hocam. E, bir diğer sorumuza da e, sakalsız çocuklarla yan yana aynı vakit namazı kılmak namazımızı bozar mı? İlla arka safta mı kılmaları gerekir? Tabii şunu net bir şekilde söyleyelim. Namazı bozmaz. Hı hı. E, peki ama olması gereken nedir? Bu konuda Kitaplarımızda saf düzeninden bahsedilirken işte erkekler, erkeklerin arkasında çocuklar, onun arkasında kadınlar şeklinde bir tertipten bahsedilir. Ee, tabii bu tertipte riayet etmek gereklidir ama riayet edilecek yani kadının arkada durmasıyla çocuğun arkada durmasındaki Hüküm aynı değildir. Hmm. Yani bir bayan bir erkekle yan yana aynı imama iktida etmiş oldukları halde namaz kılacak olurlarsa bu tertip safını yani saftaki tertibe riayet etmediğinden dolayı erkeğin namazı bozulur. Ama aynı Kadın olay namazı kadının namazı bozulmaz. Ama aynı olay bir çocukla olması hmm. durumunda erkeğin namazı bozulur şeklinde bir ibare yoktur. Biz görmedik. Böyle bir şeyden bahsedilmiyor. Peki olması gereken nedir? Elbette olması gereken çocukların arka safta olması. İbn Abidin Rahimullah bu konuyu haşyesinde dillendirirken e, diyor ki eğer çocuklar diyor e, bir iki kişi ise e, bunu diyor büyükler kendi aralarında alabilirler. Yani ebeveyni en azından hı hı. en sağ tarafa veya en sol tarafa geçerek e, çocuğu kendi yanında olur. Ama ondan sonra duvar veya işte sütun olsun hı. bu şekilde yapabilirler. Yani saf ortasında da olsa iyi olmamakla beraber namaza haler gelmez. Ama çocuklar eğer saf tutacak kadar kalabalıksa onlara arka safta e, müstakil bir saf hı hı. E, tutturulur diyor. Tabi bunu söyledikten sonra İmam Errafi'ye e, konuyu alta taşıyor. Aynı meseleyi diyor ki aslında diyor çocuklar birden fazla olduğu zaman arkada müstakil saf tutturulmayıp da büyüklerinin arasına dağıtmak günümüzde daha doğru olsa gerek diyor. Peki gerekçe ne? Çünkü gerekçe olarak diyor ki. Çocuklar birden fazla olduğu zaman birbirleriyle meşgul ederek namazda caminin huzurunu kaçırabilirler. Yani ki arkada oyun oynarlar, birbirleriyle dalaşırlar, gülerler vesaire. Bu da cami cemaatinin namazdaki olması gereken huşusuna engel olabilir. Bunu engelleyebilme adına yani onlar da namazı gerçek anlamda kılabilmeleri için ebeveyni kendi aralarında almalarının daha uygun olduğundan bahsediyor İmam Er rafii Dediğimiz gibi talikinde yani hâşi şey üzerine yazmış olduğu talikte. Ee, peki nasıl yapmak lazım? Ee, tabii ki eğer bir baba çocuğunu camiye getiriyorsa ki bu güzel bir şey. Çocuğu alıştırmak lazım camiye. Ee, bu konuda kendisi ön safa geçmesin diyoruz. Yani ebeveyni. Çünkü ben geçerimde çocuk da yanımda duruyorsa bu olmaz. Yani çocuk kendine hakim olup da arkada müstakil bir safta durabiliyorsa ne ala. Ee, tamamıyla cemaatin en arkasında hmm. ama yok yaşı buna uygun değil yani e, ailesinden kopmak istemiyor veya da oyuna dalabilecek bir durumdaysa bu durumda baba ön safa geçmesin insanlar bütün safları doldurduktan sonra kendisi en arka safın ya en sağ tarafına veya en sol tarafına hmm. nerede müsait varsa oraya geçsin. Duvar ile de kendi arasına çocuğunu alsın. Bu şekilde namazını kılsın. Tavsiyemiz bu yöndedir. Peki yani bunun yanında eskaza bir erkek yani normal yetişkin bir olursa onun namazı olmaz diyebilir miyiz? Haşa böyle bir şey yoktur. Namazının sıhhatını engel değil. Sadece olması gerekene riayet etmemiştir deriz. Evet hocam. Bir diğer sorumuzda da şu dileğim olursa kurban keseceğim diye adak adadım, keseyim adakla düğünümün yemeğini yedirebilir miyim demişler. Şimdi adak nezir diye tabir ettiğimiz oluşabilmesi için belli başlı şartlar vardır. İşte adanan şeyin farz cinsinden veya vacip cinsinden bir ibadet olması gibi, öncesinde ona zaten farz olmaması gibi. Şimdi kurban kelimesi de hayvan kesme olarak değil de irakatüttem. Yani Allah için kan akıtma ki bu cinsten Hanefi mezhebine göre vacip bir ibadet olduğu için bu adak geçerli bir adaktır. Kan akıtmak derken hocam burada bazen tavuk diyorlar, horozla Yok o değildir. Yani ben ilmi bir tabir olarak Irakatüdem tabirini kullandım. Yani bu şundan dolayı hani bazı fıkıh kitaplarının tercümesine baktığımız zaman bir insan hayvan kesmeyi adasa bu ada geçerli olmaz diyor kitaplarımızda. Şimdi ama e, kesmekten kast edilen o zebih fiilini adamak demektir. Yani hayvanı yatırıp onu işte bıçak ile boğazını kesmek, boğazlamak bu anlamda. Bu bir ibadet değildir. Yani maksut olan bir ibadet değildir. Peki kurban ise, yani hayvan kesmek ayrı bir şey, kurban kesmek ayrı bir şeydir. Hmm. Kurbanda fiili zebih meselesinden bahsedilmiyor. Allah rızası için işte e, olması gereken, yani kanakıtmak derken insanın vücudundan da kanakıtması değil. Onun ibadet olabilmekliği şer şerifin tayin ettiği iledir. Evet. O da nedir? İşte büyükbaş hayvanlarda belli bir yaş sınırı vardır. Küçükbaş hayvanlarda belli bir yaş sınırı vardır. Böyle bir hayvan ki kurban olabilme liyakatına sahip olan bir hayvanı Allah rızası için boğazlamaktır. Boğazlama fiilini yapmak değil dikkat edin. Boğazlanmasıdır. Bir başkası da bu fiili yapabilir. Burada ada konu olan budur. Yoksa kesme işlemi değildir. Çünkü hayvancılıkla uğraşan bazı kardeşlerimiz bunu özellikle sormuşlardı. Dediler ki bize geliyorlar işte küçükbaş hayvan soruyorlar işte koyun ne kadar Aa, çok pahalıymış orada hindi var ya hindi de kessek olur deyip bu tip işlemler yapanlar da. Yani bu adak bu yüzden. eğer ada e, İrakatüttem Allah rızası için kurban kesme şeklindeyse e, bu bahsettiğiniz gibi tavuktu, hindiydi gibi böyle bir hayvanı veya bir av hayvanını avlamasıyla bu adak yerine gelmez. Evet. Yani şöyle düşünelim. Kurban bayramında neyi kesmesi gerekiyorsa Hı -hı. bu onu kesmesi gerekir. Böyle bir ada varsa. Evet. Ha, ben hindi keseceğim, tavuk keseceğim gibi bir adak ise bu adak zaten geçerli bir adak değildir. Çünkü böyle bir ibadet, farz cinsinden bir ibadet, vacip cinsinden bir ibadet hmm. yoktur. Yani sadece kan akıtmaktaki, Türkçekteki ifadeyi kastetmedik. Irakat e, ettemin dini literatürde bir karşılığı vardır. Evet. Şimdi e, peki bu adak eğer gerçekleşmiş ise yani kişiye vacip olduysa bunu yerine getirmesi gerekir. Bu tasadruk da olabilir. Namaz da olabilir. Bahsettiğiniz gibi Allah rızası için kurban kesip dağıtılması da olabilir. Bunu kimler tüketebilir? Kimler tüketemez? Adak yapan kimsenin yani nezirde bulunan kimsenin zekat vermesi mümkün. Zekatı kimlere verebiliyorsa o kişiler bunlardan yiyebilir. Dolayısıyla alt ve üst soyu ki zekat veremeyeceği için bu kimselerin bu adandan yemeleri caiz değil. Veyahutta maddi imkanı yerinde olup da zekat alamayacak olan kimselerin bu adaktan yemeleri caiz değildir. Şimdi kardeşimizin ifadesinde böyle bir nezirde bulunmuş ama hazır bu nezlimi bu adamı kestiğimde de düğün gibi merasimde gelen misafirlerime yedireyim diyor. Bunlar için de maddi imkanı yerinde olanlar da olabilir ki böyle evet. bir ayırda ayırma <gülüyor> gidemeyecekleri, Kendi alt veya üst soyundan olan kişiler de yiyecektir. Hmm. Bu noktada sıkıntı olacağı için bu doğru bir şey değildir. Eğer bu bir adaksa Allah rızası için adanmış bir hayvansa bunu işte fakirlere, fukaraya yani eşe, dosta ama yani zekat alabilecek olan kimselere vermek gerekecektir. Evet hocam. Bir başka sorumuzda da ben cenaze işlerinde çalışan bir gazetelim. Bazen ergenlik çağına gelmemiş çocukları yıkama durumunda kalıyoruz. Normal cenazelerde yaptığımız gibi mi bu çocukları yıkamalıyız? Sadece üzerlerine su dökmemiz yeterli olur mu diye evet, sormuşlar. Tabii ki cenazenin yıkanması farz kifaye yani vacip anlamında farzı kifaye olan bir ibadettir. Illaki yapılması gerekir. Yapılmaması durumunda ondan haberdar olan her bir Müslüman mükelleftir. Yapabilme imkanı olduğu halde yapılmaması durumunda her bir Müslüman bundan mükellef olacaktır. Peki bunun farziyeti neyle ifade edilir? Bir kere vücudunun yıkanması. Bu noktada o cenazenin bulutane ermiş olması veya ermemiş olması arasında bir fark yoktur. Sadece e, ona yıkanmadan önce abdest aldırılma olayı vardır. Hı hı. E, normal bildiğimiz klasik anlamda abdest aldırılır ki bu sünnettir. Sadece ağza ve burnuna su vermek yapılmaz. Çünkü o kişinin dışarıdan yapılan bir eylemli değil. Bizatihi berhayat olan insanın kendisini yapması gereken bir şey. Hı hı. Ama onun haricinde... Normal bir insanlar nasıl abdest aldırılıyorsa bu cenazede, mevta'de böyle abdest aldırılır. Hatta ayaklarının yıkanması e, tamamı yani tamamını yıkandıktan sonrasına tekrar edilmez. Normal abdest huzurlarını yıkamada sıraya geldiyse ayağında yıkanacağından e, bedai özellikle bedai-ü senai isimli eserde açık bir şekilde bu ifade edilmiş. Hı hı. <gülüyor> Peki sual eden kardeşimiz diyor ki yani çocukta da mı aynı şeyleri yapalım? Bu konuda eğer bu çocuk, e, Mecmul Enhur isimli eserde de bu bahsettiğim var. E, farklı kaynaklarda da bunu bulma imkanı vardır. Eğer bu çocuk namazla namaz kılabilecek bir konumda değilse, daha henüz namazla mükellef değilse demiyorum çünkü o buluyla alakalı. Evet. Namaz kılabilecek, namazı idrak edebilecek bir yaşta değilse bu çocuğa abdest aldırmaya gerek yoktur evet. kitaplarımızın ifadesi. Ama eğer namaz kılabilecek bir durumda ise yani bulu çağına ermemişse de mümeyiz bir çocuk veya mürahik bir çocuk ise bu normal bulu ermiş olan insanlara nasıl abdest saldırılıyorsa buna da aldırılacağından kitaplarımızda bahsetmektedir. O yüzden bu kardeşimize de tavsiyemiz gelen çocuğun yaşına göre işte namaz kılabilecek durumda mıdır değil midir onu idrak edebilecek bir yaşta mıdır ona göre eğer çok küçükse Normal yıkaram abdest saldırma noktasında bir gayret sarf etmesine gerek yok. Ama yok. Bu çağına ermemiş ama yani 12-13 yaşlarında bir çocuktur. E, namazı idrak edebilecek yaşta bir çocuktur. Böyleyse buna normal abdest, namaz abdesti gibi abdest saldırması da sünnettir. Yetişkin olan bir insanı yıkamasıyla bu kişinin yıkaması arasında bu anlamda bir fark olmayacaktır. Evet hocam. Bir diğer sorumuza da. Ağacın kökü komşunun bahçesinde ama bütün dalları, meyveleri kendi evinde olan bir köylü bundan yiyebilir mi? Ağacın bütün yaprakları da kendi evine dökülüyor. Sadece ağacın kökü komşuda demiş. Tabii itibar kökü olduğu için hı hı. kökten kastettiğimiz toprak altında uzantı olan kökten bahsetmiyoruz. Hı. Çünkü o nereye gideceği belli değil ama ağacın toprağa girdiği noktası yani gövde, gövde. diye tabir ettiğimiz bu kimin mülkünde ise o ağaç ona aittir. Eğer onu o dikmişse veya Hüdaynabi tarikili orada kendiliğinden bitmiş ise. Hmm. Ancak e, bu şu demek değildir. Komşunun sınırında bu bitti ama yaprakları, meyveleri işte komşunun e, arazisine geçiyor. E, ona bir şekilde zarar veriyor. Bu durumda diğer komşu diğer komşusuna yani ağaç sahibi olan komşusuna bu dalları yani benim tarafa sarkan dallarını kes al demakına sahiptir. Çünkü neticede bu bir ona bir zarardır ama bunu demeyip de bu nasıl olsa benim tarafıma sarkıyorsa o zaman benim sınırıma geçmiştir bu bana mubah oldu şeklinde bir algı bu da yanlıştır eğer karşı tarafın buna bir izni yoksa kendi kesebilirim peki ee, burada şöyle var öncelikle tabii bu mülk olması hasebiyle Hı -hı. bunu komşusuna yani mal sahibine, mal sahibine söylemesi sahibimiz. gerekir Hı -hı. çünkü o bunu yapsın ha onun yapmaması durumunda elbette kendisine bir zarar veriyor olabilir Hı -hı. ama genelde bu gibi durumlar komşular arasında eğer bir nefis devreye girmiyorsa pek problem olmaz. Yani meyvasından yemesiydi, içmesiydi vesaire gibi şeylerde. Ama bu konuda gerçekten yani karşı tarafın bu noktada bir izninin olmadığını biliyorsak veya o bölgede o meyve satılan bir meyve ise mesela bizim Karadeniz bölgesinde eee bir kişi, bir komşunun meyvasından yemekte bir sıkıntı olmaz. İzin verirler. Çünkü meyveyi paraya çevirmiyorlar. Ama fındıkçılık olduğundan dolayı fındığından almak o kişi için e, farklı gözle bakılmaya evet. sebebiyet verir. Çünkü onu paraya çeviriyorlar. Bunun gibi bölgesel olarak her bir bölgede o meyveye atfedilen değerle alakalı farklı bir algı olabilir. O da yöre halkı bunu tabi bilir. Dışarıdan gelen kimse bunu bilemeyebilir. Dolayısıyla eğer e, sarahaten bir yasaklılık yoksa e, delalet yoluyla da bu gibi şeylerin kullanımına, alımına müsaade edilmişse zaten e, bunda bir sıkıntı olmayacaktır. Ama yok, e, yasaklılık var. Dediğimiz gibi bir algı var. E, bir delalet vardır. Efendim bu benim tarafıma yansıdığı için veya benim tarafıma sarttığı için benim burada hakkım vardır demek doğru değil. Gövde hangi yerdeyse o ağacı, mülkiyeti o kişiye aittir. Evet. Bir diğer sorumuz da hocam. Pazardan 20 liralık ampulü 4 liradan ucuz bulduğum için 6 tane aldım. Ama bu aldığım kişinin madde bağımlısı olduğunu biliyorum. Eve gelince düşündüm ki bu kişi bunları hırsızlık yaparak almıştır. İçme şüphe düştüğü ampulleri kullanamıyorum. Ne yapmalıyım? 20 liradan hesaplayıp o kişi adına sadaka versem olur mu? Yoksa ben haram mı işledim diye sormuş. Ee, elbette bir malın hırsızlık malı olduğunu bile bile almak e, o hırsızlıkla ortak olmak anlamındadır. Evet. Yani o hırsızlıkla o günaha işlediği gibi ondan siz onu bilerek satın aldığınız zaman onun bu hırsızlık işlemine de bir nevi ortak olmuş olursunuz ki hadis-i şeriflerde bunun yasaklandığı açık bir şekilde dillendirilmiştir, evet. ifade edilmiştir. Ama burada anladığımız kadarıyla bu net değil. Sadece ucuz satması yani piyasa şartlarına göre çok ucuz satması ve o satan kimsenin de Konum itibariyle bu gibi işleri yapabileceğinden böyle Hı -hı. bir sonuca gidiyor Üşte kardeşimiz. E, Tabii iptidada buna hiç almasaydı tavsiyemiz buydu. Ama o ki aldı, o ki artık onun kimden aldığını da bulma imkanı yok. Eğer varsa onu sorgulasın. Yani sen bunu çaldın mı? Çaldıysan kimden çaldın? Bunun bazı bilgisini ver. E, onu da fazla rencide etmeksizin. Onun asıl mal sahibinin olarak onun bedelini ona vermek lazım. Evet. E, ama kalanını değil tamamının bedelini ona vermek gerekir. Hmm. yani işte e, örneğin e, 40 liraydı da ben 20'yi aldım 20 lira bir eksik var 20 lirasını ben sahibine vereyim değil sahibi için o tamamıdır büyük ya benim ampullerimi geri getir veya bedenini ver diyebilir kişi hmm. e, sen o verdiğin o a, artı eksik olan parayı kimden aldıysan o kişiden bunu talep edebilirsin. Ama yok bunu bulma imkanımız yok. Yani kimden çaldı söylemiyor bilmiyoruz veya biz ona bir şekilde ulaşamıyorsak o zaman onun piyasadaki raiş bedeli neyse onu tespit ederiz. O bedeli o kişi namına yani asıl mal sahibi namına ki onun namına fakirlere fukaraya tasadduk ederiz. Böylece de bu vebelden inşallah kurtulmuş oluruz. Ama bir daha da bu gibi durumlarda eğer bir şüphe söz konusuysa dahi ki bilerek yapmak zaten caizil ama bir şüphe dahi varsa bundan kaçınmak gerekecektir. Evet hocam bu soruyla programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Son olarak dua babında neler söylersiniz? Rabbim akıbetimizi hayır eylesin. Hakkı hak bilip tabi olmayı cümlemize nasip eylesin. Ve yine bu vesileyle de Rabbim cümle ölmüşlerimize rahmet eylesin. Çoluk çocuğumuzu inşallah hayırlı eylesin. Amin. Allah razı olsun Amin hocam. Cümlemize. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli izleyenlerimiz programımızın sonundayız. Sizler de sorularınızı bizlere İlmi Haletli TV Komuter adresinden gönderebilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle, hepiniz Mevla'yı manet olun. efendim.